yani karanlık bir geleceğe doğru götüren bu anlamsızlığı ve işte cehaleti din karşısında o sanatın içindeki hakikat hücresi bir kurtarıcı gibi görünmeye başladı. Bir cumartesi gününde İstanbul Çembertaş taraflarında, Han'da İstanbul Biyeneli kapsamında açık radyo panelleriyle konuştuk. E,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 Ondan sonra iş cinayetlerine uzandı. Ondan sonra belki haberdarsınızdır Düzce'de e, evsiz depremzedelerin e, bir e, konut projesi var. E, onun da gönüllü şehir plancilerinden bir tanesiydim. Biz Düzce Umut Atölyesi'nde e, çalışmalarımızı yaparken 6 saatler programına konuk olmuştuk. E, ve orada...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 paniğe kapılıp öyle bir şarkı yapmıştım. Tabii bugünkü açıdan bakınca biraz naif sözler ama <gülüyor> e, belki Türkçe dilinde yapılmış bu anlamda ilk şarkı olabilir. Zamansız. Onu çalıp söyleyeyim Alarm ismi. larında kalmamış bir tek açık Kuşun birken kar suları Baharda Bengal deltasına sauliyor Kardeş Bengaldeş sular altında Bengaldeş sular altında Yanın ciğer yamış, soluk alamıyor. Altımızda arabalar, biz gaza basıyoruz. Donmuş, bozulmamış bir kütahm tart koymuşuz madenlerine paylaşamıyoruz. 1999 belki bir pazar sabah hamsterdan sular altında Amazonda Afrika açık kreinde insanlar sürüyor kimsesiz çocuklar Güney Amerika'da öldürmüş Öldürüyorlar Zararlı haşeler gibi Sokak köpekleri gibi Her gün daha fazla insan dünyada Her gün daha fazla Kirlenme etrafımızda Her gün daha hızlı Dünkü Her gün daha zaman Anlat bunları herkese Mümkünse anlaşılır bir şekilde Gezegenimiz ellenizde Yaşatabilirsek kurtarabilirsek eğer dön dünyaya Çünkü başka hiçbir şansın yok başka hiçbir şansın yok başka hiçbir şansımız kalmadı artık